İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Hayal Tacirleri programıyla daha karşınızdayız. Programı beraber hazırlayıp sundum. arkadaşım Mahir. Bugün önemli bir toplantıya katıldığı için programda yer alamıyor. Dolayısıyla ben yalnızım bugün. Sizlerle birlikte olacağız. E, gündeme kısaca bakalım. Bugünkü konumuz aslında e, hem Belçika'daki seçimler ve seçim sonuçlarının Belçika ve Avrupa Birliği'ne etkileri hem de bu eksen kayması tartışmalarının Avrupa'dan nasıl göründüğü bunu İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcisi Haluk Nuray'la konuşacağız. Öncesinde son gelişmelere bakarsak Slovakya hükümeti Yunanistan için hazırlanan yardım paketine destek vermeyeceğini açıkladı. Ki Slovakya'da hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili bazı sorunlar var. Bunların nasıl aşılacağı da henüz belli değil. Fransa'da bir reform paketi açıklandı. Emeklilik yaşının 60'tan 62'ye yükseltilmesi ve bu sayede de bütçe açının 2018'e kadar %7.5 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Ee, Avrupa'da aslında bu kemer sıkma önlemleri ve alınan diğer ekonomik önlemler pek Avrupalıların alışık olduğu cinsten önlemler değil bildiğiniz gibi. İspanya'nın içerisinde olduğu krizden kurtulması için Avrupa Birliği, IMF ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kredi planı hazırlaması ve planın 250 milyar euro tutarında olması planlanıyor. Ee, bunun da, e, ne gibi gelişmelere? gebe olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 13 Haziran'da Belçika'da seçimler yapıldı. Yeni Flaman İttifakı Partisi bu seçimleri kazandı. Sosyalist Partisi ise bir oy farklı ikinci oldu. Bu seçim sonuçlarının ee, hem Belçika'yı hem de Belçika'nın dönem başkanlığını 1 Temmuz'a başlayacak. Nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek diyoruz. Ee, gündemin kalan maddelerine devam etmeden önce telefon bağlantımızı yapalım. Haluk, Haluk Bey günaydın. Günaydın. günaydın. Evet, e, öncelikle kısaca isterseniz bu Belçika seçimlerine bir bakalım. Seçim sonuçlarında Türk parlamenter adayları da vardı. Evet. Durum nedir şu an Belçika'da? Şu anda kesinleşen 3 Türk adayın seçimleri kazanmış olması yani 150 kişilik parlamentoda üç tane Türk milletvekili olacak ama yani Belçika'daki bu seçimler Türk parlamentı giren Türk için şey, Türk oylarının nihayet yavaş yavaş bir ölçüde de olsa daha akıllıca kullanılıyor olmasın çok ötesinde sonuçlar doğuran bir seçim çok muhtemeldir ki yakında yeniden seçim olacak <gülüyor> Belçika'da bir seçimler zinciri sonunda da ee, yani Devli, Belçika Devleti'nin şu andaki yapısının e, bu şekilde devam etmeyeceği artık iyice ortaya çıkacak e, Çok kısa vadede olmasa da ayrılma yolunda çözülme yolunda bir takım adımlar atılacak Hani bugünden yarına çözülür mü bilemem ama e, bayağı ciddi adımlar atılacak gibi duruyor Bu istikrarsızlık sonucu, sorunu herhalde Yani 1830'da e, 30'larda e, kurulan bir devlet işte 280 senesi oldu 200'ü çıkarabilecek mi diye herkesin kafasında e, sorular var. Tabii bunun çok çok çok temelde yatan nedeni bu ulus-devleti oluşturan e, unsurlar arasındaki bu manevi bağın artık kopmuş olması. Yani şu andaki anayasa daha önce bir kez daha önce de değişti zaten e, federatif e, federal bir yapı oluşturacak şekilde. Şimdi o federal yapıyı oluşturan anayasada artık bugünkü e, bu ma toplumdaki manevi bağının çözülmesini taşıyamıyor. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor. Ee, yani bize de örnek olması gereken gerçi yani ilkeler karşılaştırılacak gibi değil. Ülkelerin yapıları ya da bu etnik iki grubun e, durumları tabii karşılaşacak değil ama sonuç olarak özüne bakarsanız yani bu, bu, bu manevi mayanın e, ya da bu manevi bütünlüğü bozulmuş olması her şeyin temelinde yatıyor. Bir kere bu ayrılık ateşi e, ya da mikrobu diyeyim Düştükten sonra artık geri dönüş olmuyor. Her seçimde son zamanlarda sık sık seçim yapılıyor. Her seçimde giderek kuvvetleniyor ayrılık isteyen hareketler. Özellikle Flaman bölgesinde. Ve her seferinde yasal değişiklikler de bu yöne doğru götürüyor. Bu yönde baskı var. Çok şey görmüyorum. Yani şu andaki yapısıyla devam etme imkanını bir, bir 10 sene, 20 sene daha gider mi? Göremiyorum doğrusu. O zaman Belçika'yı bir kenara bırakarak size bizim Türkiye'de aslında yurt dışından kaynaklı olarak daha fazla tartıştığımız bu eksen kayması kavramını sormak evet. istiyorum Haluk Bey. Bu eksen kayması, ne? daha doğrusu eksen nedir ve nereye kayıyor Hayır, bu muyum. ne demek? Çok güzel soruyorsunuz soruyu. Birdenbire bir tartışma patladı. Yani Son birkaç ayda, bu son birkaç ayın meselesi. Türkiye batıdan kopuyor mu anlamında? Batıdan kopup, yani batıya sırtını mı dönüyor anlamında bir takım soru. Batıdan sırtınızı dönünce... Doğal olarak yani insan beyni öyle çalışıyor doğuya dönmüş oluyorsunuz böyle bir şey var mı diye sürekli bu soru soruluyor her yerde her yerde her yerde bu soru soruluyor ve işin ilginç yanı Türkiye'de de çok yoğun bir soru şey. yani biz kendi kendimize de soruyoruz hadi dışarısı soruyor Türkiye battan komi biz de içeride soruyoruz aynı soruyu çok ilginç aynı yoğunlukta içeride de çalışıyoruz. Bir sürü toplantıya katıldım, bir sürü insanla konuştum bu fikri savunan. Şimdi bu fikri savunanların da kafası karışık. Herkes aynı şeyi söylemiyor. Genelde yani nereye, niye dayandırıyorsunuz, bu tartışma neye başladı diyorsunuz. Çok kısaca hemen point point özetleyeyim nokta nokta böyle. Türkiye-AB ilişkileri neredeyse durma noktasına geldi deniyor. Yani müzakere süreci. Ee, siz diyor nükleer enerji gibi çok stratejik bir konuda siyasi bir karla hemen Rusya'yı tercih ettiniz. Enerji konusunda bağımlılığınız ve ilişkileriniz artıyor İran'la bu nükleer kriz konusunda uluslararası toplumun, ABD'nin başını çekti, uluslararası toplumun kabul ettiği, yani Rusya'nın içinde katıldığı bir pozisyonu tam olarak kabul etmediniz, hatta onu e, sarsacak bir girişimde bulundunuz. E, bu Gazze-Hamas konularında uluslararası toplumdan farklı bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bazı İslamcı hareketlerle kurulmuş açık siyasi bağlantılar, var ve onları savunur pozisyona geliyorsunuz uluslararası topluma karşı ve nihayet bir de üst düzey siyasetçiler sürekli bu toplumun geleceğiyle ilgili geleceğinin nerede olma ilişkin yani kafamızı kaçıne açıklamalar yapıyorlar diyorlar şimdi altta altta bunlar yatıyor e, tabi bunların bir kısmı bilgisizliğe yanlış değerlendirmeye dayanabilir bir kısmı bu son İsraillara aramıza geçen olaylara dayalı bir propaganda çalışması olabilir ama bakıyorsunuz bunların içinde daha önceden Türkiye'yi seviyor, destekliyor diye bildiğimiz insanlar da var bu soruları ortaya atanlar arasında. Yani onların da tamamen temelsiz olarak birdenbire Türkiye döndüğünü söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bir bazı olmalı bu tartışmaları diye düşünüyoruz. Tabi zamanlama kritik. Niye şimdi birdenbire? E i̇şte bu birdenbire olması muhtemelen Gazze'de İran'la bağlantılı olmalı. Zaten baktığınız zaman AB'den çok ABD'den geldiğini görüyorsunuz. Bu soruların. ABD kaynaklı düşünce kuruluşları, ABD kaynaklı siyasetçiler daha çok bunun üzerine gidiyor. Zaten soru soru şekilleri de farklı. Bir taraf mesela Türkiye batıdan kopuyor mu diyor. Bir taraf e, Türkiye'yi kayıp mı ediyoruz acaba? Aman olmasın falan diye soruyor. Yani üslup da önemli. Bir sürü inceliği var bunlara baktığınız zaman. Şimdi ben de düşünmeye başladım bu nedir diye aynı sizin gibi. O eksen, eksen ne? İşte eksen deyince kutup aklıma geliyor. İki kutup olacak. İşte onların arasında çizili bir şey geliyor aklıma. İki kutuplu dünya zamanından kalma bir tabir, bir düşünme biçimi bu eksen. Yani günümüzün dünyasında artık eksen diye düşünmek mümkün mü? Kutuplar artmış ve hareketli. Sürekli olarak bu kutuplar hareket ediyor ee, ve değişik pozisyonları dolayısıyla o, o terminolojiyle düşünmememiz lazım diyor. Yani bu 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminin e, askeri terminolojisini hatırlatıyor bana. Benim düşüncem farklı. Ben kutup yerine e, şöyle düşünüyorum. Bir, uluslararası toplumun e, ortak değerlerine oluşan bir çizgi var. Ekseniniz nerede olursa olsun ülkeler şimdi bu çizginin içinde kalmaya çalışıyorlar. Pek dışına düşmemeye çalışmıyorlar. Bu çizginin içinde ya da hemen yakınlarında olmaya çalışıyorlar. Şimdi bu çizginin dışına düşme düşen ülkeler, çok uzana düşen ülkeler hep başı belada olan ülkeler. Dikkat edin savaş, kan, istikrarsızlık her şey bu sefalet, fakirlik. Her şey bu ülkelerin başına geliyor. Dolayısıyla ülkeler hangi eksende olursa olsun bu çizginin dışına düşmemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunu bir eksen kaymasından ziyade bu çizgiye göre ölçmek lazım durumunuzu. E şimdi böyle deyince de kim ölçecek, kim karar verecek deniyor. Yani eksen kayması var mı yok mu? Biz de diyoruz ki Türkiye'de yok. Ama şimdi bizim yok dememizde olmayacak. Çünkü ne yazık ki bizim dışımızda bir takım... Bizim kontrolümüz dışındaki noktalarda verilecek bu eksen kayması kararı, eksen kaydı mı kaymadı mı diye. Kim verecek? ilk olarak ülkeler, diğer üçüncü ülkeler. Yani üçüncü ülke bakacak sizin tavrınıza, pozisyonunuza ve eksen kaydı mı kaymadı mı diye bir fikri oluşacak. Ona göre de size bir pozisyon alacak bu birincisi. Ama benim ikinci daha tehlikeli gördüğüm bir şey var. işte uluslararası toplum dediğim e, kamuoyları. Asıl tehlike burada. Şimdi düşünce kuruluşları, medya, gazetelere bakıyorsunuz, her gün televizyonu açıyorsunuz, bu konu tartışılıyor. Soru, soru, soru. Ya sokaktaki adam sorunun cevabını lafına ilgilenmiyor. Sürekli onun kulağına gelen Türkiye Batı'dan koptu mu, kaydı mı, koptu mu, kaydı mı bir süre sonra bu kafasına yerleşecek. Ve zaten bizim Avrupa kamuoyuyla ile biraz sorunumuz var. Bir de bu üzerine binecek ve uzun vadede bu bir tehdit olarak önümüzde bekliyor diye düşünüyorum. Bu Şu kadar çok da... tartışılması aslında beraberinde yani sizin de değindiğiniz gibi imaj problemi belki de bu yani çok meşhur şuyu vukuundan beter sözünü bize hatırlatacak <gülüyor> bir durum yaratabilir. Evet yani ortada bir kopma olup olmadığını ölçmenin bir sürü yolu. Şimdi ne kastediyorsunuz diyorum ben. Ne kastediyorsunuz deyince baktıkları zaman farklı şeyler görüyorlar. Mesela ABD, AB gözüyle bakanlar diyorlar ki e, valla bunun şeyleri şunlar bir ee, sürekli olarak siz e, ne, ne taraf politikalar yani dış politika alanında hangi noktada yer alıyorsunuz buna bakıyoruz. Evet, ee, böyle layı, sizin İslam İslamiyet, İslami bir yönetime doğru kayarsanız eksen kaymış sayılır. Evet, ee, bir de demokrasinizi güçlendirmek yerine geri dönüp totaliter, otoriter bir yönetime doğru kayarsanız eksen kayması olur. Yani bu üç... Temel kategori altında değerlendiriyor. Sadece dış politika değil. Dış politikanın yanında iki unsur daha var. Bunların üçüne bakarak değerlendirmeyi yapıyorlar. Bana kalırsa, bu neden oldu derseniz, bana kalırsa bu dün başlamış bir şey değil yani. Türkiye birkaç senedir bu dış politikada kendi politikalarını uygulamak istedik. tırnak içine söylüyorum. Kendi politikası derken e, bu bir önceki on yılın alışılmış düzeninin dışında, yani alışılmış düzen neydi? Amerika, AB bir politika Türkiye Türkiye'de birçok diğer ülke gibi bu politikayı tartışmasız e, takip edecek. Batı dünyasının tavrı bu. Şimdi beklenti buydu. Türkiye son birkaç seferdir bu çizginin dışına çıkmaya başladı. Türkiye diyor ki ben bu ortak politikayı doğru bulmuyorum. Ben bölgenin gerçek oyuncusuyum. Bölgeye dışarıdan gelmiş bir oyuncu değilim. Türkiye'nin öyle bir de özelliği var. Özellikle bu bölgeye yönelik. Ben bu bölgenin oyuncularından biriyim. Sizin gibi dışarıdan buraya gelmiştim. Durumu daha iyi biliyorum. Tarihsel bağlarım, bilgim daha yüksek. Dolayısıyla böyle bir politik uygulamak istiyorum. Bu bana daha uygun geliyor diye. Kendi politikasını uygulamak istiyorum. Bu da şaşırtıyor karşı tarafı. Yani alışık değiller çünkü. Bana kalırsa biraz da bunun etkisini yarıyoruz. Yani acemilik diyeyim. Acemilik güzel bir laf mı bilmiyorum. Aslında hani ilk sefer olması falan da diyebilirim. Her iki tarafı için de yeni bir durum bu. Evet, biz, de alışık alışık değiliz, karşı karşı yani biz de alışık değiliz. Karşı taraf da alışık değil. Yani biz de yanlış uyguluyor olabiliriz. Karşı taraf da alışık değil. Böyle bir şey uygulanıyor. Ama benim hayret ettiğim içerideki tartışma. Yani Türkiye için Türkiye'nin kendi ulusal menfaatlerine uygun kendi politikasının olması ve bunu uygulamaya çalışması yanlış bir şey değil ki. Desteklenmesi gereken iyi bir şey. Ama tabii orada hemen şunu söylemek lazım. Bunun akıllıca ve güzel uygulanması lazım. Yani eğer gücünüzü, etki alanınızı abartarak uygularsanız bir noktadan sonra geri dönüp kendinizi vurabilir bu çaba. Tamam. Dolayısıyla dikkatli uygulanmak kaydıyla iyi bir şey. Ve ben bunun bir batı için bir değer haline geleceğini düşünüyorum aslında. Bakın. Bir e, fırsat olabilir noktada. aslında. Tabii bu fırsata dönüştürülebilir. Yani deniyor ki Türkiye karşı çıkıyor AB tarafından, AB ve ABD tarafından çizilen Orta Doğu politikasına. Yahu bu politikayı yıllardır uyguluyorsunuz. Ve sonuç ortada başarısız. Yani başarısız bir politikaya uymadı, alternatif getirdi diye düşünüp, yani en azından bunun bir takım unsurlarını ekleyebilirsiniz. Bunun içine o kadar da garip bir şey değil. Üstelik Türkiye çok ilginç. Türkiye batıdan koptu deniyor. Oysa Türkiye'nin bu bölgede uyguladığı politikalara bakın, tamamen bir Avrupalı ülke gibi. Ne yapıyor Türkiye? Ekonomik ve ticari entegrasyon diyor. Vize liberasyonu yoluyla kişilerin serbest dolaşımı diyor. Türkiye diyor ki yapıcı olalım, sorun çözülü, çözücü ve barışçıl yaklaşımla gidelim. Herkesi dahil edelim diyor. Yani kapsayıcı oluyor. Kültürel unsurları ve ekonomik gücünü bir soft power gibi kullanıyor. Bunların hepsi Avrupalı bir ülke tavrı. Yani, Avrupa, e, Avrupa müktesebatını tavrı hatırlatıyor sizin bu gayet, gayet, Yani Bu söylediğim tamamen Avrupa müktesebatı. Yaklaşımlar, politikalar biçimsel olarak tamamen Türkiye bir Avrupalı ülke gibi davranıyor. Ondan sonra ki deniyor ki ya bu Avrupa Birliği modelinin unsurları bunlar. Ondan sonra deniyor ki Türkiye ya sen Batı'dan kopuyormuşsun. Ya Batı'dan <gülüyor> kopmuyorum. Bak batılı bir ülke gibi bu ülkede bu bölgede politikalar uygulamaya çalışıyorum. Yani bu şeylere biraz daha iyi düşünmek, belki karşılık bunu daha iyi anlatmak lazım. Belki biraz kopukluk da olmuş olabilir. Bilemiyorum uygulamada hata mı yapıyoruz ama ben şöyle dışarıdan bakınca yani diyorum ki Türkiye evet bir Avrupalı ülke gibi davranıyor ama özünde farklı şeyler öneriyor. Nedir bu farklılık? Bak söyleyeyim. Mesela diyor ki e, Hamas'ı hiçbir şekilde muhatap kabul etmiyoruz. Evet. Oysa Hamas'ın ana oyunculardan biri olduğunu artık herkes biliyor. Türkiye'de diyor ki ya bu işte Hamas da şuydu, kimseyi dışarıda bırakmayalım. Herkesi birden oyuna dahil etmeye çalışalım. Ama onu ehlileştirerek, onu ikna ederek yani. Ee, Olduğu onu, gibi değil. Da, onu da batılı değerlerin içine çekerek yapalım diyor Türkiye. Şimdi bunda ne var? Ee, yani neden bu, bu desteklenerek bir alternatif haline getirilmesi? Aslında bir, bir fırsat bu yani. yani, yani Avrupa Birliği'nin Birliği de politika, politika de alanını dönüşmelerini genişletebilmesi dönüşmelerini için. için. Nasıl baktığınıza bağlı. Fırsat olarak görürseniz fırsata dönüştürebilirsiniz. Ama bunu bir tehdit olarak görürseniz işte böyle koptu mu da diyebilirsiniz. Evet. Yani bence yeterince iyi algılanmıyor Batı tarafından ve de yeterince iyi anlatılmıyor. Bizim de hatamız yani Ben Batı algılayamıyor, biz süper davranıyoruz, hiç hata yapmıyoruz. Batı bizi yanlış anlıyor, algılayamıyor diye, demiyorum tabii. Biz de hatalı ve abartılı davranıyor olabiliriz. Kendimizi iyi anlatamadığımızda kesin. Ama Batı da başka bir gözlükle bakması lazım. Yani soruyu yanlış soruyor. Şimdi şöyle diyebilir Batı. Ya Türkiye bu yaptığını neden yapıyor, neden şimdi yapıyor? Ne değişti diye bir sorması lazım. Dengeler değişti artık. Yani şunu görmeleri lazım. Biz oturduk, Washington'da bir takım işte veya şurada burada bir politika saptadık. Herkes de buna uysun, dünyada bunun üstüne bir politika yok. Bu da herkesin sorusuna cevap veriyor. Yani bunun evet. doğru olmadığını görüp dışlayıcı olmaktansa, yani Türkiye'nin bu bağımsız olarak uygulamaya çalıştığı dış politikayı bir tehdit ve endişe kaynağı olarak görmektense, bunu bir değer haline getirme niyetiyle yola çıksa Batı, belki bu soruyu sormaz. Başka türlü görebilir ama dediğim gibi çok yeni bir durum. Herkes için yeni. Ee, bunun sıkıntısı çekiliyor. Ve bir son olarak bir de şunu belirteyim. Çok uzun konuştum biliyorum. Artı artı <gülüyor> ama e, Burada da AB sürecine getirmek için. Ben şart. de onu soracaktım zaten. E, yani, peki yani bu eksen kopması ama biz İKB olarak bir sonuçta AB e, kuruluşuyuz. AB ile ilgili. Yani AB Türkiye'nin bu bölgede Avrupalı olarak kal. söyledi ki Avrupalı ülke gibi evet. davranıyor diye. Bunun hem sebebidir. Çünkü uzun yıllardır Türkiye'nin içerideki reformlarının temel itici gücü olmuştur AB. AB reformları sayesinde Türkiye bu Avrupalı nosyonunu kazanmıştır, öğrenmiştir bu işi. Hem bu açıdan önemlidir geçmişe bakarak hem de geleceğe yönelik olarak Türkiye'nin bu çizgide kalmasının, böyle olmasının da başlayacak kilit unsurudur. Bu bağ devam etmelidir. Yani Türkiye'nin AB ile bağının kopmamasının önemi burada yatmaktadır. Türkiye... Batı ile bağları çok güçlü olduğu için bölgede kuvvetlidir. Bu bağının en en kuvvetli, en iyi işleyen yönü de e, AB üyesidir. Bakın Türkiye'nin Batı ile güçlü bağları nereden geliyor? AB üyesi, üye NATO üyesi, G20 üyesi e, Avrupa Konseyi'nin üyesi. Avrupa Konseyi üyesi deseydim ama bunların içinde Türkiye'nin reform sürecinin en büyük destekçisi ne NATO olmuştur ne, ne G20. Yani Türkiye'yi Avrupalı tırnaklara söylüyorum. Yapan güç Ab reformlarıdır. E, i̇ç dinamiğin yetmediği noktalarda devreye girip e, buraya kadar getirmiştir. Dolayısıyla bu çıpanın muhafazasında hem bizim için hem Batı artık neyse o Batı Hı. hem onlar için e, çok büyük fayda var. Yani Bence Türkiye'ye tavsiyem şu, Batı'ya tavsiyem şu, e, Türkiye'nin bu bağımsız dış politikasını bir tehdit kaynağı olarak görmeyin. Bir endişe kaynağı olarak görmeyin. Gelin bundan yararlanın. Başka bir gözlükle bakın. Türkiye'ye de tavsiyem şu, batıda kalıp kendi politikalarını uygulamak mümkün. Yani kendi politikalarını uygularken dikkatli olup eksen kayıyor lafını söylettirmeden yapmak lazım bunu. Bakın birçok ülke bu temel çizginin dışına çıkıyor. Mesela Afganistan'a asker göndermeyeceğim dedi Hollanda, hükümet düştü, yeni seçimler yapıldı, göndermiyor. Ama hiç kimse Hollanda batıdan kopuyor mu diye tartışmıyor. Yani Bunları güzel ayarlamak lazım. Haluk Bey çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir Gerçekten bir şey. bu çok zor bu bir konu eksen kaydırması tartışması ama çok, çok güzel toparladınız, çok toparladınız, toparladınız yani. ve her açısıyla bize Özellikle yansıttınız. kısa zamanda anlatmak çok zor. Yanlış anlaşılmaya, anlatmaya, ee, anlamaya çok, çok açık. müsait bir konu. Kavramları falan çok dikkatli kullanmamız lazım ve tekrar edeyim, sonu son bir cümle söyleyeyim. Yani buradaki Hı. asıl tehdit bu sorunun sürekli soruluyor olması ve kamuoylarının yani toplumsal bilincin, batı dediğimiz yerin toplumsal bilinçaltına yerleşmesi. Bunun olmaması için çalışmamız lazım. Doğru no, söylüyorsunuz. Şey, en büyük tehdit de... o olur aslında evet, bizim için. Asıl tehdit o yani. Çok, Çok teşekkürler teşekkür Haluk Bey. Görüşmek üzere. Evet e, Haluk Nuray ile İHKA ve Brüksel temsilcisiyle eksen kayması tartışmalarını konuştuk. Şimdi kısa bir parça arası verip ondan sonra konuştuklarımız üzerinde kısa bir değerlendirme yapalım. Ayen henüz 17'si gelmişken parası bitenler için I am geldi. Haluk Nuray ile konuştuklarımız üzerinden genel bir toparlama yapacak olursak. Öncelikle Belçika'daki seçim sonuçlarından bahsederken Belçika'nın bölünmeye doğru hızla ilerlediğinden bahsetti. Aslında çok hızlı demedi ama aslında bir öyle bir ilerleme oldu bir gerçek. Belçika biliyorsunuz 1 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini üstlenecek. Kurucu ülkeler arasında Belçika ama şu anda içinde olduğu Problemler dolayısıyla bu dönem başkanlığı sürecin 6 aylık süreci nasıl geçireceği bir soru işareti. Belçika'nın dönem başkanlığı süresinde e, baş etmesi gereken 4 tane problemler sorunlu alan var. İlki ekonomik kriz tabi. Bütün üye devletlerin ekonomik krize mücadele konusu, mücadelesi konusunda Belçika bir lider olarak ön plana çıkmak durumunda olacak ama iç problemler bunu nasıl mümkün kılacak onu da zaman gösterecek. E, Lisbon Antlaşması'nda öngörülen kurumsal düzenlemelerin tamamlanması öngörülü, öncelikli olarak bir dış faaliyet servisinin kurulması işte bu Catherine Ashton'un liderliğini yaptığı dış politikanın e, üye devlet dış politika servisleriyle uyumlandırılması ve bir nevi bir Avrupa Birliği konsolosluklar sistemi, elçilikler sistemi gibi geniş bir e, diplomatik grup oluşturulması planlanıyor. Üçüncü olarak Türkiye ve Balkan ülkeleriyle yürütülen genişleme sürecinin devamı var ki, bu e, yine Belçika için zorlu alanlardan biri olacak çünkü güçlü üye devletlerin dönem başkanlıkları zamanında dahi gördüğümüz o ki, Türkiye ile müzakerelerin hızlandırılması yönünde 27 üye devletin ortak kararı olmadığı sürece çok ciddi adımlar atılamıyor. Örneğin işte geride bırakmak üzere olduğumuz İspanya dönem başkanlığı kapsamında 3 başlık hedefiyle yola çıkmıştık. Şimdi bire şükrediyoruz. Eğer o da açılmazsa zaten ciddi bir sorun olduğu ortaya çıkacak. Son olarak da iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele bu Avrupa Birliği'nin önemli rol oynamak istediği alanlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler kapsamında Kopenhag'da geçtiğimiz Aralık ayında yapılan zirvede aslında ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi şuydu. Düşünürlerin ortaya koyduğu ve yazdığı makalelerden anladığımız Avrupa Birliği iklim değişikliğiyle mücadele konusunda vazgeçilmez bir ortak, vazgeçilmez bir aktör değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği olmadan da Birleşmiş Milletler kapsamında yolumuza devam edebiliriz dendi ki Avrupa Birliği de küresel ve bölgesel bir güç olma iddiasıyla bu yönde önemli adımlar atmak isteyecektir. Yine Belçika soru işaretiyle beraber bunun yanında duruyor. Ee, Gündeme sayarken atladığımız bir günden maddesi vardı. Onu hemen parantez içinde söyleyeyim. Kırgızistan ve Özbekistan bölgesindeki e, sorunlar devam ediyor. Bunun altında da ciddi toplumsal problemler yatıyor. İşte Afganistan'da mukim Özbek vatandaşların ekonomik sıkıntılardan dolayı işte illegal e, yollarla para kazanma çabalarının Kırgızistan'da ve Özbekistan'da yarattığı tepkiler ve daha çok gençler arasındaki e, bu sürtüşme ve e, sıkıntılardan kaynaklanan ciddi bir problem var bölgede. E, eksen kayması tartışmalarını yaparken aslında bu çevremizde olan olaylardan da çok geride kalmamamız gerekiyor. Eksen, tartışma, eksen kayması tartışmaları ile ilgili olarak da e, söyleyebileceklerimiz e, Haluk Bey aslında bu ulus devleti oluşturan manevi bağın. Belçika için koptuğunu söyledi. Bu da benim aklıma değerler tartışmasını getirdi. Şimdi e, eksen yoktur. Yani bir tek eksen yoktur. Çok eksenler vardır ve bu çok eksende uluslararası toplumun ortak değerlerinden oluşan bir çizgi içerisinde hareket eder diye konuştuk. Ama bu uluslararası toplumun ortak değerleri nedir sorusunu sorduğumuzda da cevap vermekte ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü Türkiye içindeki değerlere baktığımızda işte insanların protestolar için sokaklara döküldükleri, işte siyasete yansıtılmasını bekledikleri konular için değerler nedir? Bu e, biraz içi boşalıyor. Aynı şey Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa Birliği'nin de üzerine kurulu olduğunu iddia etti ve antlaşmalarda yer verdiği değerlerin içinin boşaldığını söyleyebiliriz ki e, Türkiye'yi Avrupalı yapan Avrupa Birliği'dir dedik ama Türkiye'nin reform sürecinde ve AB üyelik sürecinde yaşadığı sıkıntıları atlatmasında Avrupa Birliği eskisi kadar önemli bir aktör olamıyor. Bunu da e, belirtmek lazım. İşte bu ilerleme raporları ve parlamento raporlarında gördüğümüz gibi Türkiye'yi motive etme konusunda reform sürecine doğru yöneltme konusunda Avrupa Birliği'nin eskisi kadar etkili olamadığını söylüyoruz. Son bir cümle olarak da eksen kayması bugünden yarın olacak ve akşamdan sabaha gerçekleşecek bir husus değildir. Dış politika çok uzun vadeli belirlenen bir politika alanıdır. Türkiye'de. İçerisinde olduğu bölge itibariyle birçok ülkeyle ilişki içerisinde, birçok bölgeyle ilişki içerisinde olduğu için de eksenini kolay kolay değiştiremeyecektir. Haluk Bey'e en çok katıldığım nokta eksen iki nokta arasına çizilen bir çizgi olduğu için günümüz dünyasında bundan bahsetmek çok zordur. Çünkü birçok nokta vardır. Türkiye'de bu noktalardan biri olmak için hareket etme çabasındadır. Bunun için de Avrupa Birliği üyelik sürecine e, Büyük bir azimle sarılması ve büyük bir kuvvetle bunu devam ettirmesi gerekmektedir. Biz de hayal tacirleri olarak bu reform sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler dileriz. Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer.